Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. Yine bir salı günde saatlerimiz 16'yı gösterirken açık radyo mikrofonlarından sizlere merhaba diyoruz. Kentin Gizli Öyküleri programında her programda olduğu gibi bu programda da yine çok değerli bir isim bizlerle birlikte olacak. Kendisinin yaşam öyküsünü sizlerle paylaşacağız. Bu güzel öyküde bakalım bize ilham verecek ne tür hikayeler, öykünün içinde ne tür Başka başka yaşamlar, öyküler barındırıyor. Az sonra bunların hepsini dinleyeceğiz. Kimden dinleyeceğiz? Sevgili Açelya Gültekin'den dinleyeceğiz. Açelya hoş geldin programımıza. E, merhaba, hoş bulduk Kenan Bey. Nasılsın, iyi misin? <gülüyor> Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle yaşam öykünü bizlerle paylaşmayı kabul ettiğin için sana çok teşekkür etmek istiyorum. Kentin Gizli Öyküleri programında hep söylüyoruz. İlham veren yaşam öykülerini paylaşmaya çalışıyoruz. Birçok kişinin belki de hayal kurduğu yaşamları bugün yaşayan ya da kendi yaşamında evet. kendi tutkusunu bulup onun peşinden gitmiş ve onu tutkunun peşinde Gerçekleşmiş olan yaşamı mı aktarmaya çalışıyoruz, o hikayeler aktarmaya çalışıyoruz. Senin hmm. öykünde böyle bir öykü, dolayısıyla bunu da paylaşmayı kabul ettiğin için sana çok teşekkür etmek istiyoruz başlamadan önce. Ben teşekkür ederim, Büyük bir keyifle paylaşmaya çalışacağım. Peki, o zaman sormak istiyorum daha fazla vakit kaybetmeden. Acelya Gültekin kimdir, nerede, ne zaman başlamıştır yaşam öyküsü? Ben 4 Temmuz 1982 tarihinde Erzurum'da doğdum. E, yaklaşık bir yıl kadar Erzurum'da yaşadıktan sonra e, İstanbul'a yerleştik. E, o yıllar büyük şehirlere göçün çok yoğun olduğu yıllardı. Ne zaman? Sonra... Erzurumlu muydun Açeli? Erzurum. Erzurumlu. Erzurum. Evet. Aha. İstanbul'da nereye geldiniz? E, İstanbul'da Sefaköy semtine yerleştik. Biz. E, sonraki e, hayatım ilk okulu orta okul kısmı İstanbul'da geçti. Peki o yılların İstanbul'u nasıldı diye sorsam ve nasıl bir çocukluktu desem birizi birazcık ya o çok yıllardan çok güzeldi <gülüyor> çok güzeldi yani sokak oyunlarına doyduk diyebilirim sabah çıkardık akşama kadar sokaklarda oyun oynardık ee, tabi doğayla boyun oyunlarda kurumamıştı. Öyle, e, beton sokaklardaydık belki ama çok keyifliydi. E, Çıngeler gelirdi, ayı oynatırlardı. E, böyle küçük e, yürürlük park derdik o zaman. Bir çünkü çok büyük bir şey gelirdi. Böyle dönen salıncaklar e, gelirdi, onlara binerdik. İşte pamuk şekerler, leblevi tozları, ip patlamalar. E, yani tam bir mahalle ortamında geçti benim çocukluğum. Yani çok çok keyifliydi. Peki sen nasıl bir çocuktun o yıllarda? Ben çok sakin, çok kendi halinde, utangaç, <gülüyor> başı önünde bir çocuktum. Ee, okulda çok başarılıydım. Yani okulu çok seviyordum. Sürekli böyle e, okul olsun istiyordum. Hafta sonu gelince ağlayan bir çocuktum. Ha, hafta sonu geldi ne yapacağız? <gülüyor> o kadar e, derslerle e, iyi bir ilişkim vardı. Peki ilkokul, ortaokul İstanbul'da öğrenme hayatını herhalde İstanbul'da devam etti. Evet sonrasında e, biz tekrar e, taşındık. Babam dedi ki e, yani büyük şehirde çocuk büyütmek çok zor. Biz gidelim küçük bir şehirde çocuklarımızı büyütelim. Biz e, sonra kralemize yerleştik. 2-2,5 yıl kadar üzere daha sonra annemin memleketi Trabzon'da yaşam devam etti. E, liseyi Trabzon'da bitirdim, sonra üniversite zamanı gelince ben İstanbul'da gitmek istedim tabii ki. İşte ben valizimi hazırladım, ben İstanbul'u okuyacağım baba dedim. Babam hayır dedi, Trabzon'da benim yanımda olacaksın. Ben gideceğim benim <gülüyor> babam kalacaksın dedi. Ve e, ben gidemedim e, Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde işletme bölümünü bitirdim. Sonra e, akademisyen olmaya kadar yüksek lisans yaptım. İşte okulda kadrolar açıldı. Böyle e, kalma ihtimalim var. Evet, araştırma görevlisi olarak. Ancak e, bir tasarım tutkusu başladı bende. Böyle küçük küçük çantalar yapıyorum. E, şapkalar tasarlıyoruz. E, ve böyle... Etraftan da ilgi geliyor. Ufak ufak satışlar yapıyoruz ve ben bırakamadım oturdukuyu. Daha öncesinde Yine var mı peki? Yani daha öncesinde herhangi bir tasarım'a karşı ilgin alakan var mıydı? Yoksa tamamen Tabii. bu üniversite ve yüksek lisans döneminde o dönemde ortaya çıkan kendinde keşfettiğin bir şey miydi? Ben yani lise yıllarında olmak istiyordum. Sanırım e, yine bu içten gelen tasarım merakıyla birlikte e, o meslek beni çekmişti. E, ama böyle hani dikiş nakış el işlerine olan ilgi, ilgimi üniversitede fark ettim. Peki Ve artık. böyle küçük küçük başladı. E, Tiyatroya ilgim vardı. tiyatro kostümleri yapmaya başladım. Böyle komik komik tüklemeler yapıyordum. E, eğleniyorduk arkadaşlar arasında. Ee, o tiyatro e, kostümleri böyle büyük bir arşive dönüşmeye başladı benim evimde. Tiyatrocu arkadaşlar e, işte, teklif ettiler, bize de kostüm yapın. İlk onlara kostüm yaptık, sonra onların kostümlerini gören diğer okullar, diğer kurumlar bize dönüş yapmaya başladı. Ve böyle küçük küçük başlayan iş, böyle büyük bir işe dönüştü. İlk başta e, yatak odamdı küçük atölye. Sonra biraz daha büyüdü başka bir yer tuttuk. Orası yetmedi bir yer daha. Bir yer daha derken bir de en sonunda böyle kocaman bir iş yeri sahibiydik ve çalışanlar vardı. Ee... Tiyatro kostümleri yapıyorsun. Yani içindeki o yeteneği keşfettin ve onun peşinden yaptığın işler takdir gördükçe sen kostümler üretmeye başladın. Tiyatroların, okulların ilgisiyle sen tiyatro kostümleri üreten bir işletmeye dönüştü bu uğraşın. Ve dediğim evet. gibi yanında çalışan başkalarına da istihdam imkanı sağladım Ve yanında çalışanlarla beraber bir ekip halinde anladığım kadarıyla e, oldukça yoğun bir şekilde üretim yapıyordunuz. Evet aynen öyle. Böyle ekibimiz oldu. Çalışanlar oldum. E, o yıllarda bir evlilik yaptım. Bir kızım oldu. Kızım benimle büyüdü. Ne güzel. <gülüyor> Atölyede. E, kumaşların içerisinde. E, sahnede. E, ve bu şekilde yaklaşık 13 yıl bir geçirdik. 13 yıl, e Trabzon'da. Kadar. 13 yıl Trabzon'da aslında kendi işinin e, yöneticisi, kendi işi yeri sahibi e, bir kişi olarak sevdiğin, ilgin olan, uğraşın olan bir işi yaptın. Peki 13 yıl sonra ne oldu? E, 13 yıl sonra çok, işi çok e, kıymetli bir yere getirdik aslında. Çünkü e, o yıllardan e, kostümlü çok çok az vardı Türkiye'de. Yani 2000'lerin başında biz başlamıştık. Ee, ve Türkiye'nin doğusunda, yani Muhammed çok uzak bir şehirde, tek başımıza iki kız böyle e, üniversiteden yeni çıkmış, böyle çok heyecanlı. Ee, işi oraya getirmek kolay değildi. Ancak e, iş oraya geldiğimde bir şey e, fark etmeye başladım. O ilk başladığımız yıllardaki heyecan e, sanki yoktu. Yani yine öğretmek çok güzel. Ee, hayalimizdeki gibi iş yeri bir seviyeye geldi. Ama eski kazı alamıyoruz. Çünkü sürekli bir ödeme peşindeyiz. O kazandığımız küçük para çok bereketliymiş aslında eskiden. Şimdi daha çok para kazanıyoruz. Ama kira, stopaj, vergi, sigorta, maaşlar, hani böyle sürekli Sürekli e, ödeme peşimde koştuğumuzu fark ettim. Ve e, bir, bir, bir sorgulamaya başladım ben. Yani biz ne yapıyoruz ve eskisi kadar keyif alamıyorum ben diye. Ve e, sanırım nasıl sorgulamaya başladığım yıllarda hayatta karşıma <gülüyor> e, yine e, bana e, bu sorularıma cevap bulmamı sağlayacak insanlar çıkardım. E, bir arkadaşım oldu dünya dediğine o opostoplu dünyayı geziyor ee, e, ben onun hayatına bakmaya başladım ve hiçbir şeye ihtiyacı yok sadece sırtında bir çanta ve çok mutlu <gülüyor> biz böyle ev alalım araba alalım çalışalım ama e, mutluluk mutlu yok böyle eksik bir şey var ve ben e, hayatı kısa kısa böyle evler verip durmak istedim yani ben ne yapıyorum ya bir dakika dedim. Sen şimdi e, dünyanın en iyi kostümünü yap, en iyi kostümcü ol. Ama e, bu bu sana yetecek mi? Yani bu seni tatil edecek mi? E, cevap çok net, hayırım. Ve ben o yıl e, yaptığım kısa yaz tatilinde e, bir dakika dedim. Ben her şeyi bırakırım ve içindeki e, o aciliği dinleyeceğim bir alan açacağım. E, Trabzon'a döndüm Ailemle görüştüm e, Bir ay içerisinde iş yerimi devrettim Ve kızla birlikte Olaya yerleştik Yani aslında hayatında Hobi olarak başlayan ve sana keyif veren O sevdiğin uğraş iş haline dönüşünce ve o işte işte stres başlayınca kaygılar başlayınca devam ettirebilmek başkalarına da iş imkanı sağladığın için ödemeler faturalar maaşlar artık bambaşka bir hal almış oldu ve eskisi katılmazda evet. zevk vermedi o uğraştan e, o kadar e, keyif almadın ve sen bir tatil dönüşü her şeyi bıraktın kurduğun işi e, ve büyüttüğün o e, alanı tamamen devrettin ve Muğla'ya yerleştin evet yani içinde sorular yükseliyordu. Sen kimsin Çelik'e, yapmaya çalıştığın şey ne? Hani böyle bir, bir çarkın içerisinde durmadan dönüyorsun ama bu seçim senin seçimin mi? Yoksa sistem mi e, sana bunu yaptırıyor? Gerçekten sen var mısın? Ya da ne kadar varsın? Böyle Peki. sorular feşfeşe, feşfeşe. Feş. Bu evet. soruların sonucunda Muğla'ya yerleştikten sonra ne yaptın Açelik'e? Ee, Muğla'da böyle Orman kenarında kızımla böyle çok tatlı bir ev. E, kiraladık. Ve ben e, hayatımda ilk defa durdum. Yani çünkü bize hep koşmak öğretildi. Koş, çalış, bütün vakti değerlendir. Ben durmayı bilmiyorum. böyle yani evin içerisinde e, duruyorum. Ben şimdi ne yapacağım? Yani o çok ilginçti gerçekten ilk zamanlar. Çünkü e, hayatımda hiç evde bir tam gün geçirmemişim. E, ilk defa evdeyimde bir tam gün geçiriyorum. Eee Böyle çıkmaya başladım, doğa yürüyüşleri, doğayı gözlemleme, doğanın sakinliğiyle birlikte benim ritmin de yavaşlamaya başladım. Mevsimlerin geçişini izledim, ayın döngülerini izledim. Yani hep izledim, her şeyi izledim ve içindeki o, o güne kadar yaklaşık işte 32 iş 33 yaşındaydım o zaman ee, o zamana kadar ki süreci e, sürecin hayatın bana neler getirdiğini neler öğrettiğini anlamaya çalıştım ee, toprakla bağ kurmaya çalıştım ee, işte kendi sebzemizi yetiştirmeye çalıştık kızımla böyle küçük küçük e, çok acemice de olsam ve böyle biz iki yıl geçirdik Dalyan'da peki iki yıl sonra ee, Moğolada Dalyan'da. Dalyan'da. İki yıl sonra kızım Trabzon'a dönmek istedim ve ben e, onunla birlikte Trabzon'a döndüm tekrardan <gülüyor> bir gün tekrar buraya geri döneceğim diyerek <gülüyor> ama ne zaman tabii ki bilmiyorum onu hayata bıraktım teslim oldum ve biz Trabzon'a geri döndük e, kızımla beraber. Ee, yine Trabzon'da da yine doğada e, bir köy e, içerisinde ev tuttuk. E, yine çok tatlı bir hayat kurduk orada. E, aynı hayat açıkçası ben Trabzon'da yaşamaya başladım. Trabzon'da mı daha önce köyde yaşamamıştın herhalde değil mi? Yok yok şehirde, evet. Ama Muğla'daki köy deneyiminden sonra orman kenarında bir köyde yaşadığın iki yıllık deneyimden sonra Trabzon'a döndükten sonra da köyde yaşamayı devam ettirmek istediğini anladığımız kadarıyla ve evet. Trabzon'da köye yerleştin. Nasıldı peki yani Trabzon'da köyde yaşamak e, çünkü Trabzon'da daha önce dediğin gibi hiç köyde yaşamamışken Trabzon'a döndün ve köyde yaşıyorsun. E, nasıl karşıladılar ailen nasıl karşıladı sen neler yaptın? Çok farklıydı tabi ki bir Muğla köyüne göre Trabzon köyü çok farklı. E, köyde yaşayan tek yabancı bendim. E, yani Muğla'da yaşarken köyde yaşayan bir sürü göç etmiş insan var, e, yurt dışından gelmiş çok fazla insan var. Hani yerli yabancı böyle bayağı özgür rahat yaşayabiliyorsunuz o bölgede. Ama Trabzon için aynı şey geçerli değil. Köye uyum sağlamak gerekiyor. Yani e, çok şükür ki çok e, iyi yapabildik biz bunu. E, Köylülerle e, e, aynı ritimde, e, aynı değer yargıları içerisinde olmak durumundaydık Ve e, çok uyumlu yaklaşık bir buçuk yıl e, ben Trabzon'da e, köylü yaşadım. E, o süre içerisinde, yani ilk taşındığım zaman içerisinde, zamanda... E, e, bir bütçe vardı yani bir süredir iş yerimin devriyle elime geçen bir bütçe sona erdi. <gülüyor> artık seni bir şeyler yapman gerekiyor. Peki yapacaksın? Yani e, ne istiyorsun? E, ne istediğini buldun mu? İki yıldır dinliliyorsun. E, e şimdi bir karar ver böyle. E, birazcık düşündükten sonra ne istediğimi artık biliyordum. Ben doğuda yaşamak istiyorum. Toprak, toprağa yakın olmak istiyorum. Ve e, yaptığım işin e, yani tek başıma olayım, evde yapabileyim. Benim geçimimi sağlasın yeter. E, zaman zaman seyahat ettiğimde peşinde götürebileyim. Gibi e, beklentim oldu yaptığım işten. Böyle küçük bir araştırma ve birazcık da hissetmek istedim. E, böyle birkaç haftalık bir süreçten sonra Keçeden ve bebekler yapmaya karar verdim ve e, elimdeki son kalan parayla çok enteresan olmuştu gerçekten. Ben e, İstanbul'a gidip e, ders aldım yani küçük bir eğitimli aldım bu iş nasıl yapılır. Diye. Ve e, o aldığım eğitimle birlikte ben Trabzon'a döndüm keçe bebekler yapmaya başladım. Peki keçeden yaptığım bebekler ilgi gördü mü? Ya, ilk başta çok ilginç oldu. Ben böyle yapmaya başladım. Yapıyorum tabii çok daha acemici. Ya ben ne yapıyorum dedim. Bunlar çok... Yani oyuncak kime olacak bunu? <gülüyor> yani çok uzun bir süre içerisinde çıkıyor. Hani bazen 2-3 işte haftayı bulabiliyor. Bir ayı bulabiliyor bir heykelin tamamlanması. Bu kadar parayı kim verecek ve çok... Ben yanlış bir şey mi yaptım? diye e, sorular da gelmeye başladı. Ama dur bir dakika dedim ya. Sen bunu hissettin. Bu ee, bir yere varacak eminim ki. O sıralar köyde bir pazar açıldı. Organik pazar. Böyle çok e, reklamı yapıldı. Bir sürü insan her pazar geliyor. Ve ziyaret ediyor. Pazarda bir tezgah açma hakkım vardı. Ben de o köyde yaşadığım için. ve Bir tezgah açtım. bebekleri oraya taşıyorum. Böyle yapıyorum. Ve hiç tahmin etmediğim bir ilgi gördüm. Heykeller. Yani gerçekten çok şaşırdım. Ee, o ilgi de beni destekledi. Yani ben o ilgiyi aldıkça beslendim, böyle geldim, kata geldim, daha iyisini yaptım derken böyle ufak tefek satışlar olmaya başladı. İşte gelenler ıı, tanıtılma yardımcı oldular e sosyal medya üzerinden ve böyle benim geçimimi sağlayabileceğim bir iş haline gelmeye başladı e hmm. bu keçe sanatı tekrardan para kazanmaya başladın aslında. Evet, <gülüyor> evet, tekrardan. <gülüyor> Peki sonra ne oldu? Ee, sonra, e, yaklaşık bir buçuk yıl dediğim gibi e, biz o köyde yaşadık ve e, çok çok tatlı e, e, bir hayat kurduk köyde. Tek e, bir eksik vardı ki kendimi biraz yalnız hissediyordum işte Ege'de bir sürü arkadaşım var onlarla bağlantılar var e, Trabzon'da da var ama böyle birazcık e, değişen e, bilinçle birlikte yani o şehir hayatına bağlanamıyorum eskisi kadar e, ve bir e, özlem duymaya başladım artık Ege'ye doğru yeniden ama dur bakalım dedik vardır bir zamanı derken böyle bir kapı açıldı ve biz e, tekrardan e, mumaya Yerleşmeye karar verdik. Geçen yıl pandemi öncesi. Pandeminin ben o zaman birimiz yok. yani Başımda geleceklerden. Ve işte Şubat ayında biz karar verdik. Mart'ta yerleştik. Erkek arkadaşımla birlikte. Şimdi evlendik sonrasında. Tam pandemi sonrası. Tebrik, Tebrik ediyoruz. Bu arada evet. evlendiniz. Ee, evet. Ve e, siz tekrardan Muğla'ya yerleştiniz. Trabzon'dan evet. Muğla'ya. Hani Muğla'dan Trabzon'a dönerken söylediğin şey gerçek oldu. Bir gün geri döneceğim demiştin. demişti. Evet. De geri Peki <gülüyor> evet. şimdi Muğla'dasın anladığımız kadarıyla. Neler yapıyorsun? Nasıl geçiyor? hayat? Evet. Şimdi Muğla Fethi'ye yerleştik. Yani işte Fethi'nin bir köyündeyiz. Ee, dağda. Ee, böyle çok eski e, 100 seneye aşkın var olan bir taş evdeyi almadık. <gülüyor> Minicik bir ev. Ee, burada ne yapıyorum? Yine böyle e, küçük bir atölye kurdum. tıpkı Trabzon'daki gibi. Heykellere devam ediyorum. Zaten orada da sosyal medya de Satışlar, insanlarla iletişimim. Aynı şekilde devam ediyor. Ee, eşimin... E, bir, bir, bir bitki karşıtı diyebilirim, e, bitkiler üzerinde çalışıyor, bitkilerin şifası üzerinde. İşte çok e, öğrenmek istediğim bir şeydi, ben de bitkileri öğreniyorum. Bitkilerle bağ kuruyorum. E, onların şifasını e, yaşamaya çalışıyorum. Öyle bir kapı açıldı. Onun dışında e, yaklaşık yirmi yıl önce aldığım gitarımı artık <gülüyor> kullanmaya başladım. Böyle kendi çiftimde Acemice'de olsa besteler var. Evet. O, o bana çok keyif veriyor gerçekten çünkü içimde bir acıydı. Yani hiçbir zaman alamıyorum bu gitarı elime diye ama 20 yıl boyunca nereye gitsem taşıdım onu peşimde. <gülüyor> Aa, doğru, zaman. doğru zaman evet. şimdiymiş, zamanı gelmiş. Peki e, baktığımızda aslında yaşam öyküne e, az önce de söylemiştin. Toprağa yakın olmak istiyorum. Doğayla iç içe yaşamak istiyorum dedim. Bunu hı keşfettim hı. ve seni gerçekten ne mutlu ediyor. Onu bulup onun peşinden gittim. Dolayısıyla evet. zor kararlar aslında. Yani e, Trabzon'da kendi işletmem varken, e, çalışanlarım varken, para kazanıyorken bir anda o yaşamı bırakıp e, bir köye yerleşmek, gidip orada az önce senin de söylediğin gibi durmak, sadece durmak. Zor olmadı mı bütün bunlar? Ya e, ben bu karar verdiğim zaman... Bana hep dediler ki sen ne yapıyorsun? Yani iş yerin, gerçekten çok bir çocuk gibi sen onu büyüttün ve bir yere getirdin. Bir yere getirdiniz Ve şimdi sen bunu nasıl bırakıyorsun? Ee, ben dedim ki içimden öyle bir ses yükseliyor ki ben şu an o sese, o sesi duyacağım bir alan açmazsam galiba öleceğim. Yani ve ne olabilir? Yapamazsam en çoğu ben geri dönerim. Ama ben bunu denemek istiyorum. Yani ben bu sesin beni çağırdığı yola gitmek istiyorum. Yani korku, belki ondan birkaç yıl önce böyle bir şey yapamazdım. Ama gerçekten insan içinde çok güçlü duyunca o sesi korkular yok oluyor. Çünkü yapamazsam geri dönerim. Çok basit <gülüyor> yani hani elimde mesleğim var. Tamam baştan başlayacağım belki ama başlayabilirim yeniden. Bunu denemek istiyorum dedim. Ve yola çıktım. Zor oldu mu? Ben hiç zorlanmadım. Hani her hikayeyi kendine özel. Belki zorlanan arkadaşlar da olabiliyor bu kararı verdikten sonra. Çünkü ben her gün bir şey fark ettim. Ve fark ettiğim şey e, büyük bir kazanç oldu bana. Yani belki para olmadı <gülüyor> ama böyle e, hayatıma kattığım e, büyük farkındalıklar oldu. Ve bu çok değerli, çok kıymetli. Bunun üzerinde bir şey bilmiyorum ben gerçekten. En büyük kazanç aslında ne para ne pul. Galiba insanın kendini keşfetmesi, o farkındalığı evet. yaşaması ve ne istediğini evet. bulması bu hayatta. Yavaş yavaş evet. programımızın sonuna doğru da geliyoruz sevgili Açelya. E ne söylemek istersin? Buradan bizi dinleyen dinleyicilerimizle kendi yaşam öykünden hareketle ne paylaşmak istersin? Aha yani her kim ki içinde o sesi e, duyuyor ve artık e, kulağını kapatamıyor çünkü onun da bir vakti var yani e, hadi herkes birlikte şu an göç etsin değil onun bir doğru zamanı var bu hissettiği anda harekete geçmesini e, gerçekten böyle e, e, dilerim ve e, yeni açık olmanın çok kıymetli bir şey olduğunu söylemek istedim. Bu, bu çareyi içinde hisseden, hisseden insanlara. Çünkü e, başka yaşamları tabii ki şunu yapabilirler. En büyük tavsiyem şu olur. E, eğer cesaretimiz yoksa bir anda böyle bir e, değişikliğe böyle küçük küçük ziyaretler yapabiliriz. Başka yaşamları görebiliriz. Çünkü sürekli aynı yerde aynı insanlarla kaldığımız sürekli birbirimize benziyoruz. Evet. E, ve e, aslında çok farklıyız, çok çeşitli hayatlar var. O yüzden mümkün olduğu kadar e, ufak e, ufak seyahatlerle başka hayatları ziyaret etmelerini öneririm. Yani benim hayatımı çünkü bu değiştirdim. Çok teşekkür ederiz. E, evet, son mesajın Çok var. teşekkür ederim. ederim. <gülüyor> son, bölmüş oldum son sözünü dönelim. <gülüyor> Estağfurullah. Yani, e, sorgulamak çok kıymetli. Hayatı sorgulayalım ve hareket edelim. Yani asla pişman olmayacağız. Galiba bunu söylemek istiyorum son olarak. Çok teşekkürler programımıza konuşup yaşam paylaştığın için. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Evet efendim. Bugün programımızın konuğu sevgili Açeli Gültekin'di. Aslında Az önce de bahsettiğimiz gibi en büyük kazanç içimizdeki kendimizi keşfedebilmek, içimizdeki o sesi duyabilmek. Açeli kendi içindeki o sesi duyup bir anda yaşamda her şeyi durdurup kendi deyimiyle anlattığı gibi her şeyi durdurup yepyeni bir yaşamın kapılarını açmış. Ve bir şehirden kaçış öyküsü belki onunkisi. Hani yaşadığımız o her gün şikayet ettiğimiz monoton hayat var ya tam da ondan bir kaçış öyküsü ama... Programın sonunda da söylediği gibi kaçmayı düşünüyorsanız bile eğer bir şeylerden kaçıyorsanız kafanızda bir şeylerden kaçmada sebep olan şeyler varsa önce onları çözüp öyle kaçmanız lazım. Çünkü daha önce de programımıza konu kaldığımız yine bir şehirden kaçış öyküsündeki bir dostumuzun söylediği sözler şu an kulaklarımda. Eğer şehirden bir şeylerden kaçıyorsanız derdi demişti. Kaçtığınız yerde hayat koşulları çok daha zor ve o zaman çok daha yorulabilirsiniz. Evet. Eğer sizler de içinizden o sesi duyuyorsanız umarım o sesi keşfedersiniz, duyarsınız ve Açelya'nın yaptığı gibi onun peşinden gidersiniz ve güçlü adımlarla gidersiniz. İnsanın hayatta neyi istediğini bulması ve onun peşinden gitmesi sonunda muhakkak mutluluğu getiriyor. İşte öylesine bir yaşam öyküsüydü. Sizler de kendi öykülerinizi bizlerle paylaşmak isterseniz Kent Öyküleri sayfalarından, Instagram'dan ve Facebook'tan bizlere ulaşabilir yaşam öykülerinizi paylaşabilirsiniz. Ben Kenan Doğan, program asistanımız Tuğçe Günalan ve Teknik Masa'daki Açık Radyo çalışan değerli arkadaşlarımla beraber sizlere sağlıklı günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.